Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten'le birlikte yine bir programda beraberiz. Hocam biz programımızı zuhurata tabi bir program diyoruz. açlama, zihnimize, gönlümüze o anda ne gelirse onları konuşuyoruz. Siz de bana bir seferinde bir latife yaptınız dediniz ki psikiyatrist dediniz zuhurata tabi ne enteresan bir şey. Ben de size şöyle bir mukabelede bulundum. Zuhurata tabi olmayan mı var kıymetli hocam dedim. Sadece zuhurata tabi olduğunu idrak edemeyenler var. Hayat <gülüyor> sürekli katlanarak sürekli yeni gelişmelerle bizi yeni sürprizlere hazırlıyor. Yani biz planlar yapıyoruz hayat başımıza geliyor. Biz yarın şuraya gideceğiz diyoruz. 2 dakika sonra planlar değişiyor. Aslında hepimiz zuhurata tabiyiz. Eyvallah. Bunu kabul etmek istemiyoruz. Evet. Biz yaptık diyoruz değil mi sonunda? Biz yaptık diyoruz. Kontrol edebiliriz diyoruz. Geleceğimizi kontrol edebiliriz diyoruz. İnsanın en temel yanılgıları bu kontrol yanılsaması. En en başında gelen şey kontrol yanılsaması. Her şeyi ben sebep sonuç zinciri içinde halledebilirim diye düşünüyoruz. Ya o sebep sonuç zincirine gidene kadar Onlarca, yüzlerce arada etki eden faktör var. Sadece senin iradenle bir şey olmuyor ki. Tabii ki sen Murad edeceksin insan evladı olarak. Gayret edeceksin. Çaba ortaya koyacaksın. Ama tohumu yeşertecek olanın da başka bir kudret olduğunu, asıl mutlak kudret olduğunu idrak edeceksin. Bilmiyorum. Haddimi aşmadan konuşayım. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu bir farklı paradigma. Evet. Bu modern paradigma değil bir farklı paradigma, farklı bir telakki, farklı bir anlayış, farklı bir yorum hayata bakış, evet. Bizim evet. E, bu şekilde, buradan başlayacak olursak hocam, kendi içimizden kendi paradigmamızı dillendiren aydınlarımız var. Bizim kendi içimizden kendi paradigmamızı dillendiren aydınlarımız var. Birisi merhum Mehmet Genç hocamızdı. Kendi Alanı içinde çok değerli bir bakış açısı ortaya koydu. Bilinen pek çok ezberin yanlış olduğunu ortaya koymuştu. Yine medeniyet tasavuru açısından farklı bir medeniyet teorisi dile getiren başka düşünürlerde var mı sizin? Evet evet Tabii. Tabi. şöyle oldu yani ben daha önceki sohbetlerde de belirtmeye çalışmıştım. Yani bir mühendis olarak bir şeyler yapıyorum. E belli bir yurt dışı tecrübem de oldu. Hem Denizleşir'i memleket Amerika hem kıta Avrupa'sı. Yani orada da ne yapıldığını biliyorum. Ben de yani onların imkanları olmadığı halde teorik olarak yani onlara benzer şeyler yapıyorum ki işte paperlarım, tebliğlerim ne bileyim makaleler kabul ediliyor, basılıyor, konuşuluyor vesaire. Peki bu yaptığım için. Arka planında, yani benim kimliğimle aileden ve ilk gençliğimde çevremden aldığım ve devam ettiremeye çalıştığım ilişkiler muvaciyasında bu yaptığım iş nereye oturuyor? Bunu incelerken tabii bir takım okumalar yapmak gerekti. Bir medeniyet meselesi, bir kimlik meselesi, ben kimim? Ben bir modern miyim? Bir modern Müslüman mıyım? Bir siyasal İslamcı mıyım? Böyle içi boş, bir takım laflar, bir takım kavramlar üretilmiş. Şimdi seküler bir zihinle İslam'a baktığınız zaman başka bir şey görüyorsunuz. Evet. Peki ben ben kendi zihnimle kendime baktığım zaman ne görüyorum? Dediğim zaman burada karşıma Yılmaz Hoca çıktı. Yılmaz Özakpınar. Ben Yılmaz Hocayı evvelden bilmiyordum. Yani Mütaz Bey'i biliyorduk. Hı -hı. Mümtaz Turhan Merhum. Erol Abimiz bana çok yol göstermiştir. Yani Erol Güngör. Erol Güngör. Erol Güngör erogün <gülüyor> disiplin akademik disiplin açısından e, <gülüyor> seçkin e, seçkincilik açısından yani ne okumak gerekiyor nasıl okumak gerekiyor <gülüyor> ve tabii ki o erken yaşlardımızdan ayrıldı ama Mehmet abiyle biz bayağı devam ettik çok sık görüşmedik ama ben ondan çok şey öğrendim hayata bakış ilmi disiplin ve seçerek okuma noktasında ve bir <gülüyor> mevzu ele alırken nasıl ele almak gerektiği. Yılmaz Hoca'nın yazdıkları benim zihnimde çok net bir medeniyet tasviri olarak ortaya çıktı. Sonra kendi derslerimde ben ona kendi birikimimle beraber bazı ilaveler yaptım ve medeniyet tasavvuru, kavramı orada ortaya çıktı. Yılmaz Hoca'ya göre medeniyet zihinde, insanın iç dünyasında var olan bir realite, bir değerler sistemi, bir değerler bütünü ve bunu biz öğreniyoruz. Bu bizim doğuştan getirdiğimiz bir olgu değil. Bize bunu insanlar öğretiyorlar. Bir değerler sistemi var, bu medeniyeti oluşturuyor ve biz bu değerler sistemine davrandığımız zaman, eylem yaptığımız zaman bu da kültürü oluşturuyor. Böylece yerellikten ve zamandan bağımsız, bir teori ortaya çıktı ki bu beni çok mutlu etti. Malumunuz tabii benim aldığım eğitimde öyle. Yani biz iyi bir e, yapı mekaniği okuduk. Teorik mekanikten yapı mekaniğine geçiş. Yapı mekaniğindeki temel e, kavram e, Newton me mekaniğidir. Bu tabii bazı e, özel haller için geçerli değil ama bizim çalıştığımız dünyada bu çok önemli bir şey. Bu mekanik e, dünyanın her yerinde geçer zamandan ve zeminden bağımsızdır. Böylece yani malumunuz bilim, bilimsel önermelerin bir, soyut olması. iki umumi, genel olması gerekiyor. E, sosyal bilimlerde bu ikisi çok tartışılan konular. Yani hmm. belli bir sosyal realitede ve belli bir dönemde geçen bir e, teori bir başka sosyal ortamda ve bir başka bir dönemde geçerli değil. Ama e, şimdi ben işte eskiden de belki biraz belirtmiştim eski sohbetlerde. E, Mehmet Mehmet Gencin yol göstermesiyle bilim tarihi, bilim felsefesi okurken bunu çok net gördüm. Şimdi devam ediyor bu okumalar, kitap çevirileri. E, diyelim ki Orta Çağ'ın bir bölümünü alıyor bir düşünür, oradan genelleme yapıyor. Ve oradan bir teori üretiyor. Bu teoriyi alıp kullanıyorsunuz. Hadi diyelim ki modern dünyada bu teori geçerli ama İslam dünyasında geçerli değil. Siz İslam dünyasında geçerli diye öğretip o teoriyi uygularsanız saçma sapan neticeler çıkıyor. Modernistler de uyguluyorlar, çözemeyince korkuyorlar. Niye böyle çözemedik bu problemi diyorlar. Çünkü onların da dünyası bir noktada kısıtlı. Yılmaz Hoca'nın teorisi, yani medeniyet dediğimiz olgu insanın iç dünyasındadır. Burada bir değerler sistemi vardır. Bu sistem insana öğretilir. İnsan bu sisteme göre davranır, eylem yapar, kültür de oradan doğar dediğiniz zaman bu her devre ve her topluma uyan bir teoridir. Bu beni çok mutlu etti ve bunun üzerinde kendi kendime düşünmeye, okuduklarımda bunları birleştirmeye, örnekler bulmaya ve bu teoriyi kendi arka planıma göre biraz daha belki mühendisçe olacak, somut hale getirmeye, daha pratik, daha anlaşılır hale getirmeye çalıştım. Buna bir tasavvur sözü ekledim. Neden ekledim? Çünkü biz zihnimizde bir kurgu yapıyoruz. Şöyle şöyle davranacağım diyoruz. Şu esasları öğrendim. Onlar işte değerler. Bu esaslara göre bir eylem planı, bir kurgu yapıyoruz. Tasavvur buradan ortaya çıkıyor. Yani bilim ki bir coğrafyaya gitti. Şimdi büyük ölçekte düşünelim. Tabii bunun çok mühim bir ölçeği var e, hicret hadisesi. O da bir tasavvurdur. Ama Medine'in günevereye <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettiği zaman ilk yaptığı şey ne? Bir mescit kurmak. Çünkü öyle bir kurgu var zihninde. Bu dinin bir mahalli olması lazım ve bu mahalde şöyle şöyle, oradaki imkanlara göre aynı e, motivasyon, aynı kuvvet e, Bizim bütün tarihimizde görünüyor. İlk gittikleri zaman önce ezan okuyorlar, sonra mescidi yapıyorlar, cuma camisi. Böyle geliştirebilirsiniz. Yani biz kendi hareketlerimizi, kültür oluşturan hareketlerimizi, eylemlerimizi içimizdeki, iç dünyamızdaki değerlere göre önce kurguluyoruz. Yani zihnimizde tasarlıyoruz. Sonra reel dünyada zihnimizdeki tasarım ideal. Reel dünyadaki gerçek, idealle reel arasında mutlaka bir taviz vardır. Hiçbir zaman biz düşündüğümüzü aynen yapamayız. Bir şey eksik kalır zihnimizde. Bu bir boyutu işin. Bir de ben şunu da ekledim. Bizim iç dünyamızın iki önemli kısmı var. Birisi zihnimiz. Düşünüyoruz. Ama birisi de duygu dünyamız. Ben o zaman bu değerler sistemini insanın zihnen bildiği ve kalben, Sevip inandığı, çünkü zihnimiz sevmez, zihnimiz sadece bilir, bilmekten bir haz duyar ama kalbimiz sever, kalbimiz de bilir ama o bilgi zihnin bilgisi gibi değildir diye düşünüyorum. Sezgisel bilgi, keşfi bilgi. Evet, evet ve onun için bir değerler sistemini bize öğretiyorlar. Öğretmek sadece kitabı olmuyor. Şimdi mesela değerler eğitimi diyorlar. Değerli eğitim alan insan kitaba bakmaz, hocanın sözüne bakmaz. Hali tavrına bakar, gözüne bakar, tebessümüne bakar, yürüyüşüne bakar, oturuş kalkışına bakar, kullandığı eşyaya bakar. Adam tevazudan efendim dem vuruyor, kendisi ne bileyim lüks çakmak kullanıyor. Misal çocuk onu görür anında yakalar yani. İşte hüsnü niyetten bahsediyor ve veya şeyden yumuşaklıktan bahsediyor, ilmiyetten çok otoriter bir sesle konuşuyor. Onların hepsini yakalar insan. Böyle bir mahluk bu. Sizin söylediğinizi kıymetli hocam, özetleyen bir cümle şöyle telaffuz edilebilir mi acaba? Kültür olduğumuz şeydir, medeniyet sahip olduğumuz şeydir. Mesela, tabii. Çok hoş, çok hoş, evet. Nasıl olduğumuz, kim olduğumuz kültürdür. Evet. Ama aslında sahip olduğumuz değerlerse medeniyettir. evet. O görünmüyor, o soyut. Bizi evet. Biz e, eylemlerimizle var oluyoruz. Ben tabii yani işte derslerimde biraz varoluştan bahsederken, aksiyon, e, malum işte bu e, aksiyon felsefesi, Maurice Blondel plan onlar günlerine geliyor. Onlara da memurum önceden Nurettin beyden öğrenmiştik, yapabildiğimiz evet. kadar. E, biz nasıl var oluyoruz? Varoluşun kemali nasıl oluyor? E, eksik varoluşlar nasıl ortaya çıkıyor? Onların da safaları var. E, böylece biz içimizdeki, iç dünyamızdaki inandığımız, sevdiğimiz, bildiğimiz değerler sistemini eylemlerimizle ortaya koyduğumuz zaman ve varoluşumuz böyle gerçekleşiyor. Yani bizim varoluşumuz kültürle gerçekleşiyor. Hani Akif'in, şimdi tam beyitleri okuyamayacağım ama şöyle hani Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Mübin cüzü rafta dursun diye veya duvarda asıl dursun diye değil Hayatın içine geçsin diye indirildi diyor Akif. Bir yerde, bir safahatın bir yerinde. Yani eyleme eyleme. O değerler eyleme geçsin diye ortaya kondu. Aksi halde kütüphane rafında duruyor o yani. O bir tarih kitabı gibi bir şey oldu. Azbuki medeniyet tasavvuru mutlaka eyleme geçmek için var. Kültür oluşturmak için var. Zaten bütün sıkıntı da bu bir araçta işte Huntington'u bayağı okumuştum. Esasında onun medeniyet, medeniyetler çatışması değil kültürler çatışması. Çünkü medeniyet eylemle görünür hale gelince Batı'nın zihnini bozuyor. Batı'nın e, bütün kurduğu paradigma'yı e, e, ifşa ediyor, altına üstüne getiriyor. Onun için ona imkan vermemeye çalışıyor veya saptırmaya çalışıyorlar. Böylece resim çok netleşiyor zihnimizde. Mesela bana söylemişlerdi birkaç sene önce. Yani böyle 40 yaş kuşağı, Hocam ne kadar rahatsınız. Hmm. Bu rahatlık yani fiziksel bir rahatlık değil. Fiziksel de çok rahatım elhamdülillah. Zihinsel çok rahatsınız. Resim çok net mi? Evet dedi resim çok net zihnimde. Şimdi yani akılsız bir adam olmadım biliyorlar. Esprilerden, fıkralardan, hikayelerden. Yani bu adam bu kadar rahatsa bir şey biliyor. Çünkü onlar zeki çocuklar. Yani ya aptal adam, duygusuz adam rahat olur ya da bir şeyi çok iyi bilen bir adam rahat olur. Elhamdülillah böyle yani. Zihnimde çok net hadise. Yani bizim değerlerimizin söyleyeyim daha net İslam medeniyetine ait değerlerin hayatta geçmesini kesin kes istemiyorlar. Önce kendilerinden korkuyorlar. Bu çok net bir hadise. Önce kendilerinden korkuyorlar. Ve tabii Türkiye'de de bunun yansımalarını görüyorum. Gülerek geçiyorum yani. Allah ıslah etsin diyorum. Bazen de bildiği gibi yapsın diyorum yani. Bu dünyada kıymetli Modernite hocam. kendi dışında imkan vermez. Evet. Bir, bir, bir, bir görünürlü olmaya imkan. Çünkü hı hı. kendi zaafını bilir. Modernitenin ciddi düşünürleri de kendi zaaflarını biliyorlar. Evet. Diyorlar onu kapat. Yani Musa'nın asası ortaya çıkmasın. O bir yerde dursun. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir kitap okuyorum. Daha önce de okumuştum ama yeniden elime aldım. Yıllar önce, çok uzun yıllar önce okuduğum kitapları zaman zaman elime alıyorum. Sizden öğrendik bunu da. Ben de Nihat öğrenmiştim, ee, Ali Nihat Hoca'dan. Evet, orada e, Leon Kast diye bir e, etikçi, tıpçı etikçi doktor. E, tıp ahlakıyla ilgilenen e, bir doktor. Ee, şunu söylüyor. Yani bizler e, son zamanlarda yapay ve gerçek dışı olanı adet tarihin düştük insan evlatları olarak besin ve insan ilişkisini ele alıyor kitabında. Kitabın adı da Hungry Soul, Aç Ruh. Evet. <gülüyor> ve, ve şöyle diyor Kıymet Hocam, besini gırtlağımızdan yuvarlamak, tıkınmak, alalacelle tüketmek. Hem onu hazırlayan insan emeğini değersiz kılar hem de bizim için feda edilen bitki ve hayvanların hayatlarına saygısızlıktır. Televizyon önündeki yemek sadece beslenmedir. Halbuki sofra varlığın farkına varmaktır. Nimeti hissetmek ve şükretmek için fırsattır. Hazırlanıp paylaşılan bir öğün aile hayatını biricik kılar. Soframızda dostlarımızı ağırlamak dostluğu besleyip büyütür. Şükür duası veya bir teşekkür, o nimeti bize vereni ve bunun için emek harcayanı hatırlatır. Yemenin daha derin manası şudur, ihtiyaç halindeki bir bedende yaşamak zül değildir ve ayakta bir varlık olarak insan, güzele, iyiye, doğruya ve kutsala yönelimlidir. Müthiş. Yani bu e, paradigma, hayata bakış, kültür, her yerde karşımıza çıkıyor. Yemek Yemenin adabında da karşımıza çıkıyor. Tabii, tabii. Göz hakkında, göz nazarında da karşımıza çıkıyor. Yani bu sadece belli efendim nasıl söyleyeyim belli etnisitelere, belli dünya görüşlerine has edilmiş bir şey değil. Göz hakkı bu An Anadolu'da o tasavvufi kültüre irfani kültüre nüfuz etmiş bir şeydir. Benim bir şair dostum var, Alevi kimlikli, bu kimliğimde önemseyen bir şair dostum. Kendi babasının mesela hiçbir zaman pazardan eve geldiği zaman göz hakkını ihmal etmediğini söylerdi. Yani çok derin bir bakış bu. Evet. Yani şeyden üçte birini ayırırmış fileden, kapıcıya gönderirmiş hemen, gelir gelmez. Gördüm. Gördü. Göz hakkı diye bir şey var. Şimdi bazı alışveriş merkezleri veya işte süpermarketler, hipermarketler şimdi yeni o uygulamaya geçtiler göz hakkı diye. Çocuklara bir reyon ayırdılar. Çocuklara diyorlar ki buradan istediğin meyveyi seçip alabilirsin. Güzel. Nihayet. Nihayet. Tabii Şimdi e, olağan dışı bir pahalılık döneminden geçiyoruz Türkiye'de. Bazı hassasiyetleri yani kültür olarak da e, içselleştirmemiz lazım. Mesela bir insan asgari ücretle çalışan bir kasiyerin önünden onun maaşı kadar efendim alacağı geçirmemeli. Bu hassasiyete dikkat etmeli. Evet. Kimse varlığını ötekinin Gözüne sokmamalı, herkes biraz mütevazı yaşamalı, herkes küçülmeli, gösteriş kültüründen uzak olmağa gayret etmeliyiz. Bu da medeniyetin, kültürün icablarından bir tanesi gibi geliyor. Şimdi siz çok yukarıdan bir yerden başladınız, ben günlük hayata uyarlayan doğru, birkaç doktor, şey söylemeye gayret ettim. Çok doğru, tabii, tabii, tabii, evet, evet. Şimdi siz biraz evvel bir yabancı yazardan Leo, Leo Kast mıydı? Leon Kast, evet, K-A-S-S, evet. Leon Kast'tan okudunuz, yine bize öyle öğretmişlerdi. Hak ve hakikat sadece bizden zuhur etmez, Allah onu her türlü kuluna söyletir. Tabii. Ben tabii o Leon Kast dinlenen zatın da aynı bir Allah dostu gibi konuştuğunu hissediyorum, o da gördüm. Bunun için de şimdi bazı insanlar şöyle bakıyorlar. Efendim işte dört dörtlük bir Hayır öyle bir şey yok. Yani teceler bir anda geldi ve söyledi. Sonra hayatı başka türlü olabiliyor. Biz o bir sürü çakıl taşı arasında lal-ü -lal mercan arıyoruz. Varsa onu alırız. Çok doğru yani. Sofra meselesi. Çünkü yemek içmek de bir nimettir. Huzurla, sükunetle Mutlulukla yemek içmek, Allah'ın nimetlerinden istifade etmek. O da onu paylaşalım diyor. Sofrayı, sofraya ait adabı e, vesaire ikram etmek. Bizim Tosun Bey Amerika'da neşri tarikaya başladığı zaman ona ilk verilen vazife kendisinden bizzat işitmiştim. Kendi e, lisanından. E, bana emrettiler ki bir sofra aç, kimseden bir maddi e, hisse alma... Kendin, kendin bunu deruhte et ve mümkünse kendin pişir ve ikram et. Kime? Herkese. Sorma. Belli bir akşam yapıyorsan hep o akşam yap. Ne kadar güzel. Bir akşam yapıyorsan iki akşam yap. Ama devamlı yap. Bu çok mühim bir şey. Yani, yani. diyelim ki perşembe akşamları yapıyorsun, cuma gecesi. İki hafta sonra işim var, seminerim var, bilmem neyim var deme. Hep o akşam yap. İnsanlar evet. bilsinler ki orada Tosun babanın sofrası var. Gelsinler. Kimdir diye de sorma. Bereketlenince de haftaya buyurun de. Böyle. Şimdi hocam siz bunu söylediniz. Üsküdar civarında böyle küçük bir tekke de Böyle insanlara hizmet eden bir iş adamı gelmişti bir gün bana. Şöyle anlatıyor. Yani bu bayağı varlıklı bir adam. Sağa sola gidiyor. Fakat diyor nefsimi ıslah etmek için diyor gidiyorum tekkede diyor insanlara çorba ikram ediyorum diyor. Oraya bir tane adam geliyor diyor mesela diyor. Sokaktan gelmiş diyor adam diyor. Şşş diyor diyor. Tuzu eksik bunu tuz getir diyor diyor. <gülüyor> Çok o güzel al diyor nefsime şey. nasıl ağır geliyor diyor. Ya ben diyor o kadar işleri yapan kaç tane insan çalıştıran adamım diyor. Adam bana şş, tuz getir diyor. diyor. <gülüyor> bir döneyim bir şey söyleyeyim diyor. Ondan sonra dur bakalım diyor. Nefsimi ıslah ediyorum yatıştırıyorum diyor. Gidiyorum abicim buyurun tuzunuz diyorum diyor. <gülüyor> Büyük bir nefis eğitimi benim için diyor orası diyor. Evet. Tabii babaya böyle bir etek olmazsa da çünkü baba celalliydi Allah <gülüyor> <gülüyor> ama böyle anlatmıştı farklı yani. çok da gülmüştük yani ya böyle işler oluyor işte şey yapıyor Allah e, kuruyor yani tam e, bir muhteşem bir tertip tettiğe hak derdi eskiler e, kulunu buluyor vazife veriyor tabii şimdi biz hadisinin bir cehettiğini görüyoruz. Ama e, öbür tarafa geçtikten sonra yine inşallah belki bütününü görebileceğiz. Ama biz bir cehetini gördüğümüzde hissediyoruz. Bunun bir tarafı eksik diyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Yani o da yani işte o da bizim daha de konuşmuştuk bir manada kemale olan eğilimimizi kabiliyetimizi hissettiriyor. Eğer eksik değil bu tamam deseydik kemalle olan ilişkimiz kesilmiş olacaktı. Yani kemale olan... Oldum demek, öldüm demektir derler. Tamam. Evet, daha güzel oldu, fevkalade oldu yani. Onu hissettiriyor. Bizim medeniyet teorisi böyle bir şey. Bize bu teoriyi, teori diyorum çünkü bilimsel dil böyle ama değerler sistemini öğretiyor. Bunu sonra ben işte batı kaynaklarında biraz okuyunca ortaya çıktı. Diyorlar ki onlar da bu değerleri insanlara iki insan tipi öğretir. Şimdi bu tabii İslami noktaya nazardan bakınca bu iki insan tipini aynı kategoride zikretmek doğru değil. Bunu biliyorum. Ama rasyonel ve seküler bir zihine bakınca bunlar aynı kategoride. Çünkü adam söyleme bakıyor. Söylemin muhtevasına bakmıyor. Biri peygamberler, ötekisi düşünürler. Prophets and philosophers diyor yani. Evet. Bunlar bize bunu söylüyorlar ve Olabildiğince de yaşıyorlar bunu diyor. Sonra tabii ben yani bu kitapları okuyup işte vesaire üzerinde düşünüp batıdaki örneklerini kendi yapabildiğim kadar müşahede etmekle birlikte çocukluğumda ve geçtiğinden aldığım terbiye yiyeceğim. Orada gördüğüm insanlar, beraber bulunduğum insanlar veya bana nakledilenler, aile büyüklerinden bu değerler eğitiminin Sadece teorik bir şey olmadığını, bir sohbet, bir muhabbet, bir konferans işi olmadığını, bunun bizzat hayatın her safhasını yaşayarak gerçekleştiğini gördüm, anladım. Yani hayatın her safhasını beraber yaşıyorsunuz. Bu çocukluğunuzdan itibaren başlıyor. Tabii ki fani bir dünya. Bir süre sonra ne kadar feyizli, mübarek, etkili, güzel... E, ruhu açan bir birliktelik olsa da o bitiyor, kayboluyor, gidiyor ama hatıraları kalıyor ve o pratiği hatırlıyorsunuz siz. Bir manada ruha form veriyor o insan, yani değerler eğitimini size veren insan. Bu anne oluyor, baba oluyor, muallim oluyor, üstad oluyor, efendim mürşit oluyor farklı rollerde ama değerler eğitimi veriyor size. Ve bu bizzat yaşayarak veriliyor. Yani kendisi yapıyor ve siz oradan alıyorsunuz ona. Söylüyor tabii. Kavil önemli ama fiil kavilden çok önemli. Diye bendeki izleniyor. Evet. Hocam şimdi bu medeniyet mevzusunu açmışken ezeli bir soru var. Biz... Medeniyet yarışında, tırnak içindeki medeniyet yarışında geri düştükten sonra... Abi biz teknolojide yani, geri düştük. Tek, teknolojide geri o, düştük. Hemen altını size... Medeniyet şimdi dediğin o, tek o. dişi kalmış canavar diyor. O, o açıyı evet. kapatıyoruz şimdi. Evet, inşallah. Şimdi şöyle bir iddia var, onu size sormak istedim. İşte İslam toplumlarının çok ilerlediği, çok iyi olduğu... Batı dünyasında ilim ve teknoloji olarak çok daha ileride bulunduğu dönemlerde diğer kültürlere daha açıklardı. Yani bu mesele yani biraz eleştirel bakanların görüşünü açıklıyorum, kendi görüşümü değil. Bu mesele onların dindarlıklarından kaynaklanmıyordu. Dünyaya daha açık olmalarından, dünyayla daha fazla organik ilişki içine girmelerinden ve ...ulemanın devlet işlerine fazla yanaşmamasından kaynaklanıyordu. Yani alimler devlet işlerinde görev kabul etmiyorlardı. O yüzden ayrı varlıklarını devam ettirebiliyorlardı. Bu yüzden bir serpilme oldu diye bir iddia var. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii şöyle söyleyeyim genel hatlarıyla kendi fikrimi ifade etmeden önce... Bizim modernite karşısında, modernitenin teknolojik boyutu karşısında ciddi bir acziyetimiz var. Bunun Hı. altını çizelim. Bu fikirleri ileri süren insanların Türkiye'de gördüğüm kadarıyla hemen hemen hepsi diyeceğim. Teknik insanlar değiller. Bunlar sosyal bilim okumuş insanlar. Doğru. Ve Türkiye'de evet. sosyal bilim okumuş insanlar da teknolojiye karşı bilgianedirler. Ve teknolojiden korkarlar. Matematikten korkarlar mesela. Fizikten korkarlar. Ve e, sanki daha kolaymış gibi sosyal bilime kaymışlardı. Halbuki ben tam tersini söylüyorum. Matematik ve fizik, mekanik her neyse, bilim, kimya, bunlar çok somut bilgiler. Hı hı. Halbuki sosyal bilimler giderek soyutlaşıyor ve oradaki kavramsal yapı, her an değişebiliyor. Halbuki fizikteki, matematikteki kavramsal yapı sabit değişmiyor. Değişken bir kavramsal yapıda yeni tabir kullanım. Sörf yapmak fevkalade zor. Kavramsal yapıyla oynamak fevkalade kolay. Bir tanesi bu. Ve yine söyleyeyim bizim cehetten insanlar, bizim camiadan, İslam camiasından. Nedense bu, şimdi bir tabir kullanacağım, kullanmak istemiyorum. Onun için durdum burada. ...bu his ile meşbular... ...halen bu böyle... ...ben iyi kötü takip ediyorum şeyi... ...hatbuki biraz... ...yani Batı realitesinin içine girseler... ...ve olayı görseler, yakalayabilseler... ...bu yetenekleri olsa... ...biraz iddialı konuşayım... ...görecekler ki olay sadece bir teknolojik olay... ...ve bu teknolojik olay... ...çok kolay telafi edilebiliyor... ...çok güncel bir şey söyleyeceğim... ...matubuatı takip ediyorum... İngiliz matbaatını çeviriden takip ediyorum. Vaktim olmadığı için. bu e, siyahlar meselesi bir manada dünyanın eksenini değiştirdi. Hiç öyle mütevazı olmaya gerek yok. Bunların yazılımı sadece ve teknolojisi. Gayet net bu yani. Daha da konuşulacak ama biz kendimize karşı bir şeyiz. Güvensizlik içindeyiz. Tevfik Fikret'i gençliğimden beri çok okurum. Dikkat ederim, merak ederim ve bakarım. Batı'ya gittiğim zaman da çok okudum. Batıyı görmeden batıya hayran olan bir adam. Hayran olduğu şey nedir? Demir medeniyeti. Hiç reddetmiyorum. Ben de bir demir medeniyetinin mensubuyum. Para kazandım bu demir medeniyetinden. Titir kazandım. Ama o demir medeniyetinin yani çelik, buhar, Şimdi işte sonra elektrikli aletler, sonra patlarlı motorlar vesaire. Şimdi de işte enformatik devrimi. Yani bütün bunlar var. Bunlar teknolojidir. Bu teknoloji insanı bir noktada esir ediyor. Yusuf Bey çok güzel söylüyor. Bu teknoloji siz ona hakim olmadığınız zaman sizi esir eder. Esir eden teknoloji değil. Onu üreten insanın nefsi emmarsı sizi esir ediyor. Ve aynı Firavun'un sihirbazları gibi biz de aynı olayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hiç bu noktada bir şüphem yok. Ve biz bypass ediyoruz. En son işte elektrikli otomobil. Matbaatı takip ediyorum. Siz de ediyorsunuz mutlaka. Neler konuşuluyor. Ama adam yapıyor. Yapacak, ortaya çıkacak. Nereden biliyorum? Sihalar meselesinden biliyorum. Hiç umulmuyordu. Benim uçak fakültesinde dostlarım vardı. Onlar da ummuyorlardı. Ve bunlar çok iddialı bir mektemin e, öğretim üyeleri. 10-15 sene evvel. Ama uçak uçtu ve kendini ispatladı. Teknolojik olarak aradaki fark iyi kötü kapatılabilir diyoruz. Hemen kapatılıyor. Hemen öyle iyi kötü falan değil. Hemen kapatılıyor. Ha şu olmazsa tabii daha iyiydi. Yani ama kader ona imkan verdi. Batı insanı kendini metafizik dünyadan kopardı. Bütün enerjini fizik dünyaya yöneltti. Evet. Fizik dünyada bilim vardır, teknoloji vardır, ahlak yoktur fizik dünyada, orman kanunu vardır. Geçen de eski, siyasi, evet. eski siyasilerimizden bir zat dedi ki Türkiye bilimden ve akıldan ayrılıyor dedi. Ee, tabii Türkiye demedi de bilimden ve akıldan ayrılan bir e, toplumun hadidi görüyoruz dedi. Tabii hı hı. şu soru hiç onun aklına gelmiyor Bilim ve akılda ahlak diye bir kural var mı? Toplumlar ahlakla yaşıyorlar. Hangi toplum olursa olsun. Aksi halde insanların kendi e nefsi emmareleri, kendi egoları, kendi hırsları hakim oluyor. O tür toplumlarda kaos çıkıyor. Onun İslami adı fitne. Evet ve o huzur olmuyor, güven olmuyor çünkü. Her toplumda. ...ben iyi kötü okudum yani... ...bu iyi kötü Türkiye'ye göre... ...şimdi biraz heyecanlandım... E, ...rezervasyonları kaldırıyorum... ...Türkiye'ye <gülüyor> Türkiye bayağı iyi okumaktır... ...zaman vererek... Marksist bir toplumun da ahlakı var... ...onun da ahlakı kendine göre... ...kendi değerlerine göre... İşte geldi şimdi Yılmaz Hoca'yı takdirle ama Marksist toplumun da bir... ...medeniyet tasavvuru var... ...onun da kendine göre değerleri var... Ateist bir toplumun da kendine göre değerleri var. Ama bunlar İslami değerlerle uyuşmuyor ama var. Ben Hocam ben... burada Arnold Toynbee'nin bir sözü aklıma geliyor. Müsaade buyurursanız onu söyleyeceğim. Ben Diyor ki bir uygarlık enerji ve dikkatini hayatın maddi tarafından manevi, kültürel, estetik ve ruhsal taraflarına ne kadar aktarabiliyorsa o kadar ...o ölçüde gelişmiş ve canlıdır. Buyurun. Enerji ve dikkatini hayatın maddi tarafından... ...manevi, kültürel, estetik, ruhsal taraflarına ne kadar aktarabiliyorsa. Şimdi biz Osmanlı'ya baktığımız zaman... ...maddi ilerleme temel e, umdeleri olmamış. Temel ilkeleri olmamış. Evet. Belki daha fazla manevi ilerleme olmuş. Şimdi bakıyorsunuz kıymetli hocam... Şimdi bizi bazı insanlar eleştirebilirler diyebilirler ki ya kardeşim siz kendi bünyemizdeki cerahati görmüyorsunuz. Kendi bünyemizdeki hastalıkları görmüyorsunuz. Sürekli batın hastalıklarından bahsediyorsunuz. Böyle bir eleştiri ekolü var. E, ama bir yandan da bakın evet Türkiye bir sürü hastalıklarla malum fakat Türkiye'de 5 milyon göçmen aldı be kardeşim ya. Bunu da takdir edelim yani, bunu takdir edelim. Evet, içimizden bazıları şimdi onlara karşı düşmanlıklar ediyor, yanlış sözler ediyor. Ee, belki artık bunun bir yolunu, bir ha, e, bu insanlarımızı nasıl efendim daha iyi eğitime kavuşturacağız, yurtlarını nasıl döndüreceğiz, bunları hesap etmemiz lazım. Ama e, sadece kendini, kendi çıkarlarını öncelemedi. Ama gelişmiş Batı ülkeleri e, efendim kendi vatandaşına fevkalade güzel imkanlar sunuyor, müreffeh bir hayat vaat ediyor. Fakat 19 tane insanı sınırda dondur don, donarak ölmesine müsaade ediyor, botlarını batırıyor, o insanlara yaşama hakkı vermiyor. Nerede kaldı bunun gelişmişliği? Tabii. Yani böyle bir gelişmişlik olabilir mi? Başkalarının sırtına cesetlerine baka, basarak bir büyüme, bir gelişme kabul edilebilir mi? Şimdi tabii bu gelişme meselesinde isterseniz birkaç cümleyle açalım. Tabii bizim doktora derslerinde geçenlerde bahis mevzu oldu. İşte sanayi devrimi nasıl yapılıyor? Bir sermaye terakim olması lazım, teknolojik bilimsel bilgi olması lazım. Sonra merak edici bir zihnin olması gerekiyor. Benim sorum şöyle oldu insanlara. Dedim İngiltere'de ne vardı da sermaye birikti? Şimdi tarım toplumunun imkanlarıyla düşündüğünüz zaman ne vardı da sermaye birikti? Ne üretiyorlardı bunlar? Hı. Mesela kadim dünyada özellikle bazı nehir yatakları çok büyük Çünkü orayı ele geçiren insan tarım toplumu şartlarında düşündüğünüz zaman çok büyük bir gelir elde ediyor. Bunlardan bir tanesi Nil nehir yatağı bir tanesi Indus Ganj, bir tanesi Mezopotamya, Dijdefra. Mesela Tuna yatağı bu kadar verimli değil. Çünkü iklim iyi değil. Evet. İngiltere hangi ticaret yolları üzerindeydi de bu kadar zengin oldu? Herkes sustu. Ha dedim. O zaman sömürüyü gündeme getireceksiniz. Gasp etmeyi gündeme getireceksiniz. Amerika'ya müdahale etti. Amerikan'ın bütün tabi zenginliklerini İngiltere'ye taşıdı hatta birinci Elizabeth'in enteresan bir şeyi var. Deniz korsanlarına destekliyor ve Sea Dog diyorlar onları işte şeyin Fransa'nın ticaret yollarını kesiyor ve oradan gasp ettiğiyle sermaye terkimi oluyor. Yani Batı dünyasının gelişmişliğini sömürü tarihiyle beraber okumamız lazım. Tabi gelişmişlik de öyle bir gelişmişlik. Tabii ki. Bir i̇lim adamları bak hiç itiraz etmiyorum ama sanayi devrinin yapılması, mesela ben Polonya'ya gittim iki defa kongre için. Polonya'da çok entegraçlı matematikçilerle tanıştım, Hı -hı. mekaniklerle tanıştım. İmkan yok, adamlar deney yapamıyorlar. Bu dediğim 80'li yıllar. Teori fevkalade var ama imkan yok. İslam dünyasına bu gözle baktığım zaman gördüğüm şu çok nefis matematikler ortaçağ matematikleri var. Hı hı. Ama motiva motivasyon teknolojik değil. Çünkü bu hayat onlara yetiyor. İş dünyalarındaki evet. o muhteşem huzur o, o büyük estetik onlara kâfi geliyor. Batı insanı hep bir hırsın bir koşunun peşindedir. Ne zamanki muhteşem huzur o bitti artık. Hep daha daha. Halbuki daha maddi olarak insanlara huzur vermiyor. Huzur verse Birinci Dünya Savaşı ki benim tabirimle artık o, moderniyetinin kendi iç savaştır çıkmazdı. Şimdi ben bakıyorum hadiseye, evet romanları okudum, ciddi emanet okudum, hatıratlara baktım. Yani 1914 öncesi Avrupa bir cennet, modernist filozofların aydınlamanın başında tarif ettikleri insan aklıyla bir dünya cenneti kurabilir Tanrı'nın krallığına ihtiyacı yoktur bu kadar net. Thomas More'un Ütopyası'nda geçiyor bu laflar. Hı -hı. Gerek yoktur buna diyor. Hı -hı. O cenneti kurdu mu? Kurdu. Ama 1914'te o cennet infilak etti. Niye infilak ediyor? Çünkü Germen e, realitesiyle Latin ve Anglo-Sakson realitesi çatışıyor. Niye? Çünkü dünyanın sınırları ve imkanları mahdut ama nefsi emniyenin ihtirası sonsuz. Tırnak içinde. Cermenler pay istiyorlar. O da vermiyor. Sen geç kaldın diyor. Ben tuttum diyor. Hindistan'ı tuttum, Afrika'yı tuttum. Sana kalan yerler şeysiz diyor. Küçücük Belçika bile kocaman Kongo'yu tutuyor. Tabii. Ve Kongo'da bir zenci, iri yarı bir zenci gerektiği kadar onlara göre efendiye göre gerektiği kadar elmas üretmediği için onun çocuğunun elini ve ayağını kesiyor ceza olarak tabii, eser, sayısız böyle elsiz ayaksız tabii. çocuk var ve bunlar şimdi ortaya çıkıyor yeni tabii. Kongo'da büyük bir mezalim var çok evet. büyük bir mezalim var evet. şimdi şimdi böyle yarım ağız özür diliyorlar Evet. evet. Hiç, hiç mühim değil yani özür dilemeleri yapmayacaktım başlangıçta çünkü e, iç, manevi donanıma baktığımız zaman orada değişen bir şey yok Şimdi niye özür diliyorlar? Çünkü çıktı ortaya. çıkmazsa onu da yapmazlardı yani. Pişman olmak diye bir şey yok. Bu zevahiri kurtarmak içindir yapılan işler. Bizim insanımız yanılmasın. Yani Batı'nın seçkin insanları tabii nasip olduğu zaman Müslüman oldular. Ve o hayatın dışına çıktılar. Ama Batı onlardan da çok korktu. Hala da korkuyor. Neticede yani uzun bir tarafa gidiyor ama şunu söylemek istiyorum. Gelişmişlik tarihi okunurken, ki bu teknolojik gelişmişliktir, ahlaki gelişmişlik değildir, hayatın bütününü kapsamaz. Bu tarihi okunurken mutlaka mutlaka sömürü tarihinin de beraber okunması lazım. Biz yapamayız. Vicdan sahibi, Müslüman vicdanıyla donatılmış bir insan bunu yapamaz. Yapmaması da lazımdır. Hocam, Christophe Colomb... E Gittiği zaman e, yeterince çalışmayan yerlileri, yerli halka bir süre sonra zulmetmeye başlıyor. Yeterince altın çıkaramayanların da ellerini kesiyorlar. Yani bu kaç yüzyıllık bir pratik bakın. Kolombun zamanından Afrika'ya, Kongo'ya değişen bir şey yok. Aynı evet. şeytani akıl. Şimdi yani bir insana şey. zarar verebilme. Aynı şeyi Hindistan'daki dokumacı Ustalarında görüyoruz. İngilizler baş parmaklarını kesiyorlar e, dokuma yapmasınlar diye. Aa, şimdi bir hatıra anlatacağım size. Biraz özel ama çok mühim. 70 yılların başı doktora tezi için Amerika'dayım. Orada iki tane iyi bir, Liha Üniversitesi yani çelik da çok iyi bir üniversite. Çünkü Bethlehem Steel Corporation var. Amerika'nın ikinci büyük çelik üretim fabrikası. 70 yılları, 71 71, sonu 72, başı. İki tane Hintli var. Üniversitenin bizim sivil enginyerlik departmanının bilgisayar altyapısını, soft değerici bunlar, yazılımcı. Tabii sonradan öğrendim ki İngiltere, Hindistan'da ciddi bir soft veri eğitimi vermiş. Yetişmiş insanlar, bunlar götürüyorlar. Bir çay ziyafeti yapıldı, işte herkes geliyor vesaire. Orada bir münakaşa oldu. Ve iki defa orada işittim. Dediler ki siz geldiniz, bir İngilizle tartışmaya girdiler. Mesela ben o zaman otuzlara hemen başındayım, otuz, otuz bir falan. Onlar kırklı yaşlardalar. Doktoraları bitmiş ama hala orada devam ediyorlar. Dediler ki siz geldiniz ve bizim e, özellikle Bengal tarafında, henüz daha ekip şey ayırmamış, e, dokumacı ustalarımızın 60 bin kişinin baş parmaklarını kestiniz. Neden? Burada üretilmesin. Yetişen pamuk Manchester'a gitsin diye. Bir kavga çıktı. Bir orada işittim ben bu sözü. Şimdi yeni yeni çıkıyor. Dün gazetede okudum. Kırk bin kişi diyorlar. Mertebe bu yani. Ve elini kesiyor. Neden? Orada üretmesin. Ham madde tüccar üretiyor. İngiltere'ye gitsin diye. Sonra yıllardan yıllar geçti. Köle İzaura diye bir dizi vardı Türkiye'de. Çok meşhur tabii. Çok meşhur. Sonra işte bu rüzgar gibi geçti. Yani Amerika'nın güney kısmındaki plantasyonlarda üretilen pamuklar vesaireler, bunlar Manchester'e gidiyor ve e, ve burada üretiliyor şey oluyor. Sonra bende bir kitap var. Genel kitaplarım arasında e, şeyden e, nasıl köle götürülüyor. Ha bunları kendileri de yazıyorlar. Yani çok enteresandır Yani itirafı zünup meselesi bu. Köleler nasıl hmm. bir geminin içinde kölelerin pozisyonları var. Ölenleri zaten 20 gün filan sürüyor Senegal'den Florida'ya geçiş. O arada ölüyorlar. Onlar zaten diyor Niatoga Seleksiyon. Onlar işe yaramazdı. Zayıf bünyelilerdi. Onları denize atıyorlar. Sağlamlar gidiyor ve orada devam ediyorlar. Plantasyonlarda ee, Güney Amerika'nın e, muhteşem yani Amerika'nın güneyindeki muhteşem mansiyonlarda filanlarda işte keyifli hayat ama işçiler çalışıyor. Başlarında da silahlı kayalar var. Ve oradan üretilen kumaş pardon pamuk, Manchester'da dokunuyor, dünyaya satılıyor. Osmanlı'da bunları alıyor, giyiyor, giymek zorunda kalıyor. Rahmetli Sabatin Hoca söylemişti, 1838 iktisat anlaşması yapıldı İngilizlerle. Osmanlı sanayi o zaman çöktü dedi. Evet. Batı Anadolu'da kumaş dokuyan yerli tezgahlardaki binlerce insan tezgahları yakmak zorunda kaldılar dedi. Çünkü artık Manchester'da dokunan makina kumaşıyla Yarışamaz hale geldiler, fiyat yüksek Bu anlaşmayı niçin yapıyoruz Kıymetli Hoca? Reşit Paşa... Sultan Taviz Bey, olarak mı? imzalatıyor? Yani Ziya Bey'den öğrendiğimiz kadarıyla Reşit Paşa orada çok menfi bir rol oynuyor. Mustafa Reşit Paşa. Büyük Reşit Paşa var ya işte o. Evet. Ve diyor işte kurtuluşumuz burada da falan diyor. Öyle şeyler yani çok da fazla girmeyelim o konulara. Bu konuları çok dikkatle bugünkü gözde okumak lazım. Bugünkü gözün özelliği şu, baya bir tarihi serüven geçirdik biz. Biz derken kendimi de ve sizi de katıyorum işine, işin içine. Biz yerli değerleri biliyoruz ve bu değerleri dünya piyasasında denedik. Yani ben denedim, siz de denediniz. Ben bunu çok net görüyorum. Yerli değerler, işlenmi değerler. Bu değerlerle acaba bu dünyada biz şu anda yaşayabilir miyiz? Var olabilir miyiz? Başarı kazanabilir miyiz? Bunu denedik ve gördük ki evet kazanırız ve hürmet görürüz. Ha, bunu yapmasaydık, şey yapmasaydık o zaman derdik ki biz bir kenara çekilelim. Hiç konuşmayalım. Yani bu değerlerle yaşayıp git hayatı bitirelim ama gördük. Peki Türkiye'de işte bizim bu program ciddi bir sosyoloji ortaya koydu. Bunu geri dönüşlerden anlıyoruz. Demek ki bu değerleri belli bir dille konuşursak bunun bir karşılığı var. Eğer bu dil şu anda Türkçe dünyaya yayılırsa ben çok eminim bunun dış dünyada çok daha geniş ve etkin bir karşılığı da var. Çünkü onlar bu problemi bizden çok daha derin yaşıyorlar. Biz henüz daha Elhamdülillah Müslüman merhametiyle yaşıyoruz bu memlekette. İçimizden birçoğu küfranı nimet etse de biz hala Müslüman mer merhameti ve şefkatiyle yaşıyoruz bu memlekette. Bunu söyleyeyim. Eyvallah hocam bu kolu, bu hamur daha çok su kaldırır diyelim. <gülüyor> <gülüyor> e, bir e, ucundan girişmiş olduk ama epey de uzun konuştuk bu programda. Gördüğünüze ben... bereket. İnşallah bu mevzuyu konuşmaya devam edelim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sadası'ndan şimdilik bu kadar. Bugün epey uzun konuştuk. Kıymetli hocamla devam edeceğiz inşallah bu konuya. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.